354 numaralı konu, Ebu Süfyan'ın Taif günü gözünden isabet alması, evet, Said bin Ubeyd es-Sakafi şöyle anlatıyor, Taif gününde Ebu Süfyan bin Harbi gördüm, Ebu Ya'lanın Lan'ın Bostan'ında oturmuştu, ona bir ok attım, onun gözüne isabet ettirdim, o, Hazreti Peygamber'e gelerek, ey Allah'ın Rasulü, gözüm Allah yolunda isabet almıştır, dedi, Hazreti Peygamber, eğer dilersen Allah'a yalvarırım, Allah gözünü geri verir ve dilersen öyle kalsın da, senin için cennet semeresi olsun dedi, Ebu Süfyan, cenneti isterim dedi.